Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin 198. ayet-i tefsirimizi devam ettiriyoruz Musafı elinde olanlar 30. sayfayı açacaklar Tabi baskı değişikliğine göre Bir sayfa ileri veya geri olabilir O zaman da 30. sayfayı açtıktan sonra 198. ayet kelimeyi kerimeyi bulsunlar kulağı bende gözü musafta olanlar veya yalnız dinleyerek istifade etmek isteyenler hem benim hem de sizin Allah'ın kitabına göre yaşamamız ona göre hayatımızı sona erdirmemiz İki dünyamızın güzel olması için dua ediniz. Rabbim bu ayet kermede diyor ki, yine hac konusu işlenmeye devam ediyor. Leyse aleykum cünahun entebtegu fazlem min rabbikum. Rabbinizin lütfundan yani yeryüzünde halal yollardan elde edilecek kazandan, kazançtan istemeniz, arzu etmeniz sizin için bir günah yoktur diyor Rabbim. Yani hacda alışveriş yapmanızda bir günah yoktur diyor. Halbuki bizim özellikle Anadolu insanı ayıplar ya oraya hacca gitmemiş de alışverişe gitmiş Gibi bir ifadeyle Keşke kendisine hac farz olan insanlarımız Buradan Tarlasından Bağından bahçesinden Veya fabrikasından Ürettiği eşyayı götürebilse Orada satsa hacı günlerinde Görevini de yapsa bol miktarda kazançla da geriye dönse yani 3 bin dolar 4 bin dolar hac masrafını karşıladığı gibi 400 bin dolar 500 bin dolar 1 milyon dolar 40 milyon dolar da kazançla dönse ürünlerinin bir senelik üretimini satacak şirketler bulsa hatta Mekke ve Medine'de hac ve umre işlemlerinin takibi dünya Müslümanlarından oluşacak bir heyete devredilse ve ondan sonra da Cidde veya Taif gibi yerlerde büyük ticaret alışverişleri yapılacak dünyanın en büyük fuarı kurulsa Müslümanlar orada mallarını teşhir etseler Namaz vakitlerinde e, Haremi şerifte Veya mescidin nebevide Namazlarını kılsalar Sonra e, Kendi iş yerlerinin Başına dönseler Karşılıklı anlaşmalarını Yapsalar Ve sonra da memleketlerine Fuar bitince bir ay sonra Veya 45 gün sonra Dönüp gelseler Bunun hiçbir sakıncası yok Fayda ifaltim min arafatin, fethkirullahi عند المشعر الهرامي, bedkurohu kma heda kum. Arafattan döndüğünüzde, aktığınızdadır burada ifaltim. Yani arafatta vakfe bitmiş. Ne yapıyoruz? Müzderife doğru bir akış vardır orada. Yayaların akışı vardır. Otobüslerin akışı vardır, taksilerin akışı vardır, 5 milyon insan aynı anda Müzdelife'ye doğru yola çıkıyorlar. Bu bir yani bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığında dağların tepesine dağların derelerinden su aktığı gibi her yerlerinden de su akar. Aynen öyle. Yollardan aktığı gibi insanlar arabalarıyla dağların her tarafı insan seli haline dönüşür ve akmaya başlar. Bu esnasında da Allah Celle Celalü çokça zikredin diyor Rabbim. Nasıl zikredelim? vedikuruhu kema hedakum. O size nasıl öğretmişse? Allah Celle Celaluhu Öylece zikrediniz diyor Allah Celle Celaluhu Ve in kuntum min gablihi Lemine dallin Siz ise daha önce Bu konuda Doğru yolda değildiniz diyor Rabbim Yani Mekkeli müşriklerin de Arafatı var Hacları var ta Hazreti İbrahim aleyhisselamdan beri devam eden, hatta Hazreti Adem'den beri devam eden bir hac şekli var. Ama müşrikler nasıl ki Allah'a kulluk yapacak yerde puta kulluk yapmaya başlamışlar, putlara, kendileri gibi adamlara tapınmaya başlamışlar, imanda böyle bir tahrifat yaptıkları gibi amelde de tahrifat yapmışlar. Onun için Allah Celle Celalü diyor ki bu Kur'anla haccin nasıl yapılacağı size öğretilmiştir. Siz de ona göre bu görevlerinizi yerine getiriniz diyor Rabbim. Summa efiydu min hayzu efazannas. Sonra insanların aktığı gibi siz de akınız. Ve Allah'tan af isteyiniz. Ve estağfirullah. <Sessizlik> Allah'tan af talebinde bulunuz. Yani estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deyiniz. Bu dilinizin istiğfarıdır. Gönlünüzün istiğfarı ise, o af talebinde bulunduğunuz suç var ya işlediğimiz, onu bir daha yapmama kararı almak. Gönlümüzün o suçtan, İğrenmesi nefret etmesidir. "Yahova ben bunu nasıl yaptım?" diyor gönlümüz, dilinizde "Ya Rabbi, beni affet." O zaman o suçu severek işlemişim ama gönlüm değişti. Sana ham senalar olsun, sen değiştirdin. Ne olur beni affet." Dilimizle de estağfirullah kelimesini söyleyeceğiz. Kişinin elinde tesbihi istiğfar da yapıyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyor. Bazı günahlarını hatırlıyor da yaptığından çok memnun. Bu istiğfarın faydası yok. Hiç faydası yok bu istiğfarın. Gönül o yaptığından tiksinmelidir. İğrenmelidir. İşte o Gönülle de yapmama kararı Bir daha ben bunu yapmayacağım Dedikten sonra Diliniz estağfurullah diyor Ya Rabbi Yaptım Pişman oldum Bir daha yapmamaya karar verdim O geçmişte yaptığım günahı affet Ya Rabbi demektir bu İnnallaha gafururrahim Allah Celle Celal diyor ki O Allah Şüphesiz binahları affedendir, merhamet edendir diyor Rabbimiz. Fe idâ galaytum menâsikekum, fe zhkürullâhe ke ev eşedde zikrâ. Hac görevini yerine getirdiğiniz zaman, yani, Arafat'tan Müzdelifi'ye indik. Müzderife'den de Mina'ya geldik. Mina'da şeytanımızı taşladık. Kurban kesmesi gerekenler kurbanlarını kestiler. Tıraşlarında oldular. Şimdi orada üç gün Mina'da kalıyorlar. Rabbim diyor ki Allah'ı çokça zikredin. Babalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha fazla Allah'ı daha fazla zikredin. Niye? Çünkü babalarınızı da yaradan Allah Celle Celalü. Hani eskiden Mekke'li müşrikler onlar da Mina'da kalıyorlar. Mina'da herkes kendi atasının özelliklerini, yaptıkları cenkleri, yaptıkları başarılarını anlatı veriyorlar. Birbirlerine onlarla üstünlük sağlama tarafına gidi veriyorlar. Rabbim diyor ki nasıl ki bu Mina'da eskiden atalarınızı anarak geçiriyordunuz. Şimdi siz Allah'ı anarak geçin orada. Allah'ı zikredin. La ilahe illallah, estağfurullah, la havle ve la kuvvete illa billah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber gibi kelime-i tevhidi, kelime-i tahmidi, kelime-i tesbihi deva söylemeye... Devam ediniz diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam Mekkeli müşrikler bunu eskiden yaparlarmışmuş Yani çok şükür biz yapmıyoruz. Peki size sorum. Akşama kadar yani bir 24 saat içerisinde ağzınızdan çıkan kelimeleri kaydeden bir aleti yanınızda taşsanız. Mesela bir alıcıyı, kaydediciyi, teyibi yanınıza koysanız ve o 24 saat kaydetse sonra da bilgisayarda kelimeleri bilgisayara nakletseniz ve ağzınızdan çıkan kelimelerin sayımını yapıverse size en çok kimi andığınızı ortaya verseler karşımıza nasıl bir manzara çıkar düşündünüz mü? Yav 24 saat senin nefesini veren kalbini çalıştıran kanını çalıştıran kalbini çalıştıran aklını çalıştıran Allah Celle Celaluhu senin sıhhatini devam ettiren yine o Allah Celle Celaluhumu daha çok anıyorsunuz annenizi babanızı tarihte sevdiğiniz büyük şahısları onlara karşı değiliz onları severiz. Fatih Sultan Mehmet'i severim ben Alparslan'ı severim ben Ama Akşama kadar acaba en çok Kim benim dilimden Dökülür İşte burada Rabbim diyor ki Allah'ın adı Onların önünde olsun Hatta Allah Celle Celaluhun zikri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Getirilen Salatü Selam'dan Da fazla olmalıdır biz Efendimiz'e salatü selam getirirken bile biz ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammedin. Allah'ım, ey Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et diyoruz. Rabbimin rahmete ihtiyacı yok. Ama rahmet peygamberi bize rahmet olmuştur. Biz de onun için Rabbimizden rahmet dileyiyoruz. Onun için birinci derecede en fazla şey zikretmemiz gereken Allah Celle Celalüktür. Femenen nâsimen yekûlu rabbena âtina fi'd-dünyâ ve mâ lehu fi'l-âhireti min İnsanlardan bir kısmı var ki Allah'a şöyle dua ediyor. Ey bizim Rabbimiz bize ne vereceksen dünyada ver diyorlar. Rabbim diyor ki böyle diyenlerin ahirette bir nasibi yoktur. Bir payı yoktur. Cehenneme gidecekler onlar. Cennet yok onlara. Ama yine bir kısım insanlar var ki وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahirati haseneten ve qina azabennar Ula ikalehum nasibum mimma kasabu vallahu sariul hisab İşte bu bahsedilen de sizsiniz. Rabbim diyor ki bir kısım insanlar da şöyle derler. Ey bizim Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellikler ver. Bizi ateşin azabından koru diyenler, onlar için ahirette bu kazançlarından bir pay vardır diyor. Yani yaptıklarının karşılığını görecekler. Bu dünyada da görecekler, ahirette de paylarını alacaklar diyor Rabbimiz her gün namazımızın son oturuşunda bu duayı okuyoruz biz Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Bakara suresinin 201. ayet-i kerimesidir bu ayet Müslümanlar hakkında, İslam hakkında birilerinin yanlış bilgi sunmasını engelleyen ayettir. Yanlış bilgi şöyle. Efendim Müslümanlar dünyalık bir şey kazanmazlar. Din öyle emrediyor. Din öyle emretmiyor. Din diyor ki bu dünyanın tamamını kazansanız cennettekinin yanında hiçbir şey değildir. Yani Dünyayı kazanmayın demiyor. Velaten sen nasibike mined dünya diyor. Dünyadan nasibini unutma diyor. Ayet-i kerime de Allah Celle Celalüh. O ayetin tefsirinde Kurtubi merhumun ifade e, naklettiği bir hadis-i şerif ki Peygamber Efendimizin söylediğine dair de rivayet var. yarın ölecekmiş gibi ahirete hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalış. bu ayetin tefsirinde verilmiş bu hadis-i şerif yalnız biz her şeyin hayırlısını istiyoruz yalnız hayırsız maldan Allah'a sığınıyoruz hayırsız ilimden Allah'a sığınıyoruz onun için Rabbim bize duayı öğretirken haseneten Ten derken orada tenvin, tenkir tenvini dediğimiz ''Ya Rabbi neyin iyi, neyin kötü olduğuna da ben karar vermeyeyim. Senin karar vermeni istiyorum. Sen beni benden iyi bilirsin. Benim için hayırlı olanı ver.'' Adam ''Ya Rabbi bol para ver, Ya Rabbi bol para ver.'' diyor. Derken bir gün, tabi o yolda da çalışıyor, derken para yığılıp kalıyor ama adamın canı para yüzünden alınıyor birileri tarafından. Arabasında bağlayıyorlar, direksiyona kelepçeliyorlar. Sonra arabasını, o bilmem kaç yüz bin dolara aldığı arabasını ona tabut veriyorlar kabir veriyorlar Yakıyorlar benzin döküp. Arabayla beraber adamı yakıyorlar Boğaz'da villa isterim Boğaz'da villa isterim diyor Derken Boğaz'da bir villaya Nasip oluyor ki Bugünlerde yine gazeteden birinde Haber olarak var Villada kalamamış Çünkü mafya Şey yapıyor Sıkıntı veriyor Koruyalım abla veya Koruyalım abi seni diyorlarmış Aylığı şu kadar Bin dolar Koruyacaklar e, Korunmaya ihtiyacım yok Olmaz abla veya abi Mümkün mü ya senin gibi değerli bir insanın Canı bizim için Önemlidir, ülke için önemlidir insanlık için önemlidir Şu beş adam Aylıkları onar bin dolardan Seni bekleyecekler Sen bilin Yoksa bunlar canını alırlar Sıkıntılar devam ediyor Yarınız Türkiye dedi ya dünyanın her tarafında paran var derdin var. Güzelliğin var derdin var. Biz paranın da hayırlı olanını, güzelliğin hayırlı olanını, evladın hayırlı olanını istiyoruz Rabbimizden. Adam 5 çocuk kız çocuğu olmuş. Ya Rabbi olan çocuğu, ya Rabbi olan çocuğu, ya Rabbi olan çocuğu derken altıncı çocuk olan çocuğu. Oğlan büyüyor, baba bana araba al, oğlum traktör alacağız. Baba bana araba al, oğlum traktör alacağız, tarlalarımızı süreceğiz. Ve oğlan parayı alıyor, traktör alacağım derken gidip arabayı alıyor, kavga, eline aldığı bir demir parçasıyla babayı öldürüveriyor. Biz, ya Rabbim diyoruz, duamızda ya Rabbim. Oğul veya kız, çocuk istiyoruz, hayırlı olması kaydıyla istiyoruz. Helalından bol rızık istiyoruz. Tabi bu arada çalışıyoruz biz. Çalışmamıza devam ediyoruz. Ama helalından ve hayırlı olanını istiyoruz ya Rabbi diyoruz. Dünyamızın da güzel olmasını, ahiretimizin de güzel olmasını istiyoruz. Ve ateşin azabından bizi koru Yarabbi derken, Bu dünyadaki yangınlardan koru. Evimizin yanmasından, iş yerimizin yanmasından, ülkemizin yanmasından, ormanların yanmasından bizi koru. Yürek yangınlarından bizi koru Yarabbi. Ve cehennemdeki ateşten de bizi koru Yarabbi diye her gün namazımızın arkasında dua ediyoruz ve kurullah hefi Eeyyamin Maduder. O sayılı günlerde Allah'ı zikrediniz. Yani teşrik günleri dediğimiz veya teşrik tekbirleri dediğimiz. E, Kurban Bayramı öncesinde Arafe günü sabah namazında başlayan Allahu ekber Allahu ekber la ilah illallahu Vallahu ekber, Allahu ve hamd. Bunu söylememiz emrediliyor. O sayılı günler Kurban Bayramının üçüncü gününün ikindi namazına kadar. Tabii bu Hanefi fakihlerine göre. Burada isi gün ve başlangıcıyla sonu bildirilmemiş. Başlangıçla son bildirilmediğine göre. Ee, bu sefer mezhep imamlarımız sevgili peygamberimizin hayatında yaptığına yöneliyorlar. Çeşitli rivayetler neticesinde ayrı görüşlere sahip, gün farkı olarak tabi ayrı görüşlere sahip olabilirler. Ama belirli günlerde e, haccın yapılması gerektiğine dair bu ayet-i kerimede de işaret vardır. Femencha femen, femen ta'ajjale fi yawmayn fala isma 'alayhi ve men ta'akhhara fala isma 'alayhi limen ittaqa vettakullahu ve alemu annakum ileyhi tuhşerûn. Kim iki gün içerisinde yani Zilhiccen'in 10. günü ve 11. günü demektir bu iki gün içerisinde acele edip Mine'dan Mekke'ye Dönmek isterse bir günahı yok. Kim de geri kalır, Üç günü orada tamamlarsa, Yine de günahı yoktur. Bütün bunlar, Allah'tan sakınanlar içindir. Allah'tan sakının diyor Rabbim, Çünkü, Onun huzurunda toplanacaksınız diyor. Yani Mina'da kalma günlerini, iki gün veya üç günde kalabilirsiniz diyor Rabbim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ İnsanlardan öyleleri var ki konuştuğu zaman dünya hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta söylediklerinin doğruluğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Vallahi bu böyledir der. Halbuki o diyor, hasımların en katısıdır. Yani düşmanın en katısıdır. Diyor Allah Celle Celalü. İnsanların mantık oyunlarıyla tatlı dil ve güler yüzleriyle insanları aldatabileceğine dikkatimizi çekiyor Rabbim. Düşman güler yüz, tatlı dil, bal gibi sözle gelir. Ve seni ikna edecek dünya ile ilgili birçok bilgiler de sunar. Bundan korunmak zordur muhterem dinleyenler. Gerçekten en zor işlerden biridir. Şu anda Türkiye'de ve dünyada olumsuz olayların temelinde bu tür insanların düşünceleri vardır. Çok mantıklı gibi konuşurlar. İnsanlığın faydasına olacağını ileri sürerler. Ve insanları da bir kısmını ikna ederler. Ama bir de bakarsınız ki insanlığın zararınadır o yaptıkları. Peki bundan korunmanın yolu ne? Mihengimiz var bizim elimizde. Başkalarının elinde yok. Mihengimiz, Kur'an-ı Kerim'imiz bizim. Kardeşim, sen... Ne kadar tatlı dilli, güler yüzlü ve de bana göre mantıklı konuşsan da Bu konuda Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde açık ve seçik olarak bana şöyle diyor Ben senin bu söylediklerini kabul edemem Yahu senin için faydalı olacak Faydalı olacağına da inanmam çünkü Rabbim bunu yapma diyor bana. Hani düşünün içkinin faydalarını anlatan insanlarımız var. Ekonomik faydalar. Siz bir şarap fabrikasının sahibini bir dinleme imkanınız olsa ne tür kamuya hizmet ettiğini, dünyaya hizmet ettiğini, ülkeye hizmet ettiğini Efendim dolar kazandırdığını, dolarların ne kadar faydalı olacağını, ülkede işte bilmem ne, adam bir konuşsun hele. Yahu arkadaş, hakikaten yani herkesin bu sefer şarapçı olması gerekecek. Eroinman'ın eroini anlatan, ben e, bir profesör, tıp profesörümüzün bu konuda yazılmış bir kitabını okudum da, onların mantığını vermiş yani eroinmanların uyuşturucu kullan, kullananların mantığını onların kendi aralarında konuştuklarını, hikayelerini, şiirleri var. Kendilerine göre şiirleri var. Onları okuyacak olursanız işmemek bu sefer suç gibi atfetmeye başlayacaksınız kendinizi. Ve ikna olur gibi de olacaksınız. Teröristin sevgilisinin bir makalesini okudum ben. Yani o kadar güzel bir üsluk kullanmış ki kadın terörist olasın geliveriyor. Kadının üslubu bu. bu Onun için biz bu ayet-i kerime ile uyarılıyoruz. O esnada biz diyoruz ki peki bu konuda ben Rabbim ne diyor? Rabbim diyor ki Allah birdir. Üç diyenlerin mantığı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, beni ikna edemezler. Bitti. Uyuşturucu haramdır. Bana bunun ekonomik faydalarını, ihracatını, ithalatını getirisini, götürüsünü ne anlatırlarsa anlasınlar. Kulağıma gitmez. Bitti. Zina haramdır. Bitti. Vay efendim Avrupa Birliği ülkeleriymiş Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bile bu suç olmaktan çıkarılmış faydalı olmasaydı bu abilerimiz bunu yaparlar mıydı etmeyin eylemeyin. Ha beni ikna edici cümleler de olabilir ama ben şahıslara bağlı değilim Rabbime bağlıyım. Rabbim diyor ki zinaya yaklaşmayın bitti. Ama oylayalım 6 milyar bir tarafta oygulansa ben Rabbimin yanında yer alırım. Bu dili tatlı olan adam söylediğinin doğru olduğu konusunda Allah'ı da şahit tutsa bile iyi bil ki o katı bir düşmandır diyor Rabbim. Ve huve eleddül hısam. Hasımların hasım kelimesini Bu Türkçe'de kullanırız Hasımların en katısıdır Diyor Allah Celle Celaluhu Niye? Bizi cehenneme atacak da ondan Bu dünyada ateşe atsa Beş dakika daha yok olur gideriz Ecelimiz gelmişse O daha karlı Beş dakika acı çekersin Ama yani Hazreti Hamza'ya acı çektirenler Acı bile çektiremediler çünkü sevgili peygamberimiz, şehit şehit olurken duyduğu acı, karınca ısırdığında bir adam ne kadar acı duyarsa o kadar diyor. Duyar. O da öldüğünü bilmesi içindir. Yani vahşi, Hazreti Hamza'yı şehit ederken acı çektirdiğini zan ediyordu. Veya ona öldürme emrini veren kadın, onun acı çekmesini istiyordu ama, acıyı yaradan da Allah Celle Celalü tadı yaratan da Allah Celle Celalü o acı duyma özelliğini verip ondan bile tad alma e, özelliğini verdi mi, e, Hz. Hamza dünyanın en farah, en sevinçli, en mutlu ve en huzurlu adamı olarak, bu dünyadan ahirete intikal, Ediverir. Onun için hasmın en katısı bizi cehenneme çekendir Cehennemlik işleri yapmamızı isteyenlerdir diyor Allah Celle Celaluhu Allah bizi salih insanlarla beraber eylesin Zalimlerden uzak eylesin Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim